Bismillahirrahmanirrahim. Selamüalaykum vissalamu alaykum vallah Muhammede ve ve sallihi ajamain. Dersimize başlamadan önce geçen hafta vermiş olduğum ödevler tamam bir şekilde gelmiş fakat benim elime geç ulaştı için dersi iki dakika vardı okuyamadım İnşallah bir dahaki ders kol ödevlerle ilgili konuşmuş olacağız Allah'ın izniyle yani dersimiz yerine ödevlerin değerlendirmesini yapacağız. Onun için benden fazla bu kağıtlar. Haftaya inşallah dersimizde kağıtlarla ilgili konuşacağız. Izniyle. Şimdi bizim kitabımızda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah'ın izniyle. Müslüman kadının şahsiyeti. Kur'an'a ve sünnete göre Müslüman kadının şahsiyeti dedik. Birinci konumuz, Müslüman kadının Allah'a karşı görevleri idi. Bunlardan bazılarını anlattık. Bu hafta Nafile ibadetler bölümüne geldik. Müslüman kadının özelliklerinden bir tanesi Allah'ın razı olduğu, Allah'ın ve Rasulünün kendisini sevdiği Müslüman kadının özelliklerinden bir tanesi râbib sünnetleri ve nafileleri kılar demiş müellif. Sayfa 37. Yani farz namazlarında dikkat edip mescitlerde Müslümanlarla beraber hayra ortak olduğu gibi bir önceki dersimizde gördüğümüz, Müslüman kadın aynı zamanda sünnet namazlarına da dikkat eder demiş. Şimdi sünnetler, ratip sünnet dediği sünnetler faz namazların öncesinde ve faz namazların sonrasında Allah'ın, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dilinde bize meşhur kılmış olduğu amellerdir. Peki bunların hikmeti nedir? Yani niçin Allah azze ve celle namazların öncesinde ve namazların sonrasında e, ratip sünnetler tertip etmiştir. Düzenli sünnetler demek, ratip sünnetler. Çünkü bir insan, Allah insanı yaratan Allah olduğu için, insan öyle bir defada, bir kerede bir amele ısınamaz. Aslı olan İslam'da farz namazdır. Müslüman böyle farz namaza Allahu Ekber değil, tekbir alıp girdiğinde, farz namazı idrak etmesi anlaması çok mümkün değildir. Onun için Allah istemiştir ki bir hazırlık olsun. Yani Müslüman farz namazı kılmadan, asıl olanı yapmadan, ruhen bir ısınsın Allah'ın huzurunda diye önceki sünnetler mevcut. Peki sonraki sünnetler ne için mevcut? Allah Azze ve Celle insanın farz namazı eksik bıraktığı kıyamet gününde karşısına gelmesin diye insana olan merhametinden ötürü farz namazı eda ettikten sonra eksikleri cebretmek için, eksikleri ortadan kaldırmak için bir de namazın sonrasında e, sünnet olan namazları, sünnet olan namazları kılıyoruz. Bunlar, revatip sünnetlerin genel hikmeti diyebiliriz. Yani İslam alimlerinin zikrettiği genel hikmeti. Bir de revatip sünnetlerin Müslümanın hayatında e, dikkat etmesi gerekir dediğimizde bunun bazı sebepleri var. Yani ben Müslüman bir bayan olarak bu sünnetlere dikkat ettiğim zaman bunun benim hayatıma katkısı nedir? diye soracak olduğumuzda, birincisi sünnet namazlar kişinin Allah'ın sevgisini elde etmesinin yollarından bir tanesidir. Yani kim Rabbinin kendisini sevmesini istiyorsa ki Allah'ın sevmesi demek, Allah'ın merhamet etmesi demektir. Allah'ın sevmesi demek, insanın derecelerini yükseltmesi demektir. Allah'ın sevmesi demek, Allah'ın kulu kullarına sevdilmesi demektir. Allah'ın sevmesi demek, kulu için en güzel ikramları hem dünyada hem ahirette hazırlaması demektir. Allah'ın sevmesi demek, Allah'ın dostluğudur. Allah'ın dost olduğunun sırtı yere gelmez. Hiçbir zorluk, Allah'ın sevdiği ve dost olduğu insanın belini bükemez, bileğini bükemez, mümkün değildir. Ve nafile namazlar da bütün bu hayırları elde etmenin yollarından bir tanesidir. Hemen 38. sayfaya baktığınız zaman, birinci ve ikinci hadis olarak verdiği yeri işaretleyebilirsiniz. Bu iki hadis söylemiş olduğum konunun delilidir. Birincisi İmam Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu hadistir. Tabi hadisi kesmişler. Hadisin başı şöyle başlıyor. men عَادَى fakat erden فَقَدْ bir harbi. Kim benim dostlarımdan bir tanesine düşmanlık ilan eder ise ben ona harp ilan ederim diyor. Allah Azze ve Celle. Bu kutsi bir hadistir. Sonra devam ediyor. Diyor ki Benim kulum benim ona fastıldığım şeylerle bana yakınlaştığı kadar başka hiçbir şeyle bana yakınlaşmamıştır. Diyor. Hadisim burası kitabımızda yok. Devamı kitabımızda var. Aleyhissalatu vesselam diyor ki kulum nafile ibadetlerle bana yaklaşmaya devam eder. O kadar yakınlaşır ki ta ki ben onu severim. Ben onu sevdiğim zaman onun gören gözü İşiten kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden bir şey istediğinde ona verir. Bir şeyin şerrinden bana sığındığı zaman da ben onu korurum diyor. Şimdi bu hadis nafile ibadetlerin Müslümanı Allah'ın sevgisine ulaştırdığının delili. Nafile ibadetleri yapa, yapa, yapa, yapa Allah'ın sevgisine ulaşırız. Peki burada sorumuz şu olsun. Bu hadisin en başında Allah'ın, مَنْ عَدَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ bil بِالْحَرْبِ Kim bana, benim dostlarıma düşmanlık yaparsa, ben ona harp ilan ederim diye başlamasının ne alakası var? Yani akabinde, farz namazın, farz ibadetlerin faziletinden, sünnet olan ibadetlerin faziletinden bahsedilen bir hadiste, bir sözde, kim benim dostlarımdan birine düşmanlık ederse, ben ona harp ilan ederim ne demek? Bu şu demek, Allah Azze ve Celle önce, kendinin dostluğunun yani velayetinin Müslüman için ne kadar önemli olduğunu Müslümana zikrediyor. Yani ey Müslüman, senin dünyanın ve ahiretin hayırını elde edebileceğin şey senin Allah'ın velayetini, Allah'ın dostluğunu elde etmendir. Allah el -velidir. Bu onun sıfatlarındandır, isimlerindendir. Allah dosttur, Allah yakındır, Allah sevendir. Fakat sonrasında insana Allah şunu öğretiyor. Durduk yere hiç kimse Allah'ın velayetini elde edemez. Allah'ın dostluğunu ve velayetini elde etmenin yolları vardır. Bunlardan en önemli iki tanesi biri farz ibadetlere dikkat etmektir. Öbürü ise Müslümanın farz ibadetlerle beraber sünnet olan ibadetlere dikkat etmesidir. Aslında sır bunun için Allah Azze ve Celle bize daha sözün girişinde kim benim dostlarıma düşmanlık ederse ben onlara harp ilan ederim demiştir. Faz ibadetlerle ilgili olan kısmını geçen zaten derslerimizde anlatmıştık. Yani Müslüman kadının faz namazlarına, beş vakit namaza göstermesi gereken ehmiyette ilgili. Şimdi geldik burada nafile namazlara, sünnet olan namazlara. Dikkat ederseniz burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize naklediği bu sözde çok ince bir nokta var. "Vela yazalul abdü yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta Bu Buradaki bizi ilgilendiren şey ne? Ve lâ ifadesi. Nahib dersinden hatırlayacağınız üzere ve lâ dediğimiz zaman bir şeyin devam etmesi, sürekli olması, kesintiye uğramaması anlamında vela lâ kullanıyoruz. Yani burada çok ince bir nokta var. O da nedir? Hiçbir insan iki gün, üç gün nafile namaz kıldı diye Allah'ın sevgisini elde etmez. Allah'ın sevgisini elde etmenin yolu Allah'ın velayetini elde etmenin yolu Kişinin nafile ibadetlerde sürekli olması devamlı olmaya gayret göstermesidir. Birçok insan nefsini ıslah etmekle ilgili bazı şeyler okuduğunda veya bazı şeyler duyduğunda mesela ilim adamları reçeteler sunuyorlar. İşte şunu yaparsan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den veya kitaptan Kur'an'dan bu senin nefsini ıslah eder. Adam alıyor onu bir gün, iki gün, üç gün, dört gün, bir hafta, bir ay. Bakıyor sonuç yok. Sonuç olmadığını görünce de ilacı ilacı suçlamaya başlıyor. Bu bana faydalı değilmiş diyor. Oysa öyle değil. Onun sana faydalı olabilmesi için evvela onun senin hayatında bir düzen içerisinde olması lazım. Onun için ne dedi Allah? Devam eder. Sürekli süreklidir ne zamana kadar hatta uhibbu takiben onun sevinceye kadar. Yani nafileler parça parça parça değil bizim hayatımızda bir düzen içerisinde olması lazım. Eğer kişi kendi vazifesini yerine getirir Allah'a yakınlaşmak için çaba gösterirse Allah zaten vaadinden geri dönmez. Peki Allah'ın vaadi nedir? Senin gören gözün olur Allah. Ne demektir bu? Yani sen bir şeye baktığında neyi görmen gerekiyorsa onu görürsün. Sen bir şeye baktığın zaman eğer baktığın şey haramsa Allah seninle o haram arasına bir perde koyar. Baktığın şey faydasızsa Allah seninle onun arasına bir perde, bir perde koyar. Ben onun duyan kulağı olurum. Haram olan şeyleri duymana Allah müsaade etmez. Bir şekilde bir engel çıkarır. Allah Resulü daha gençken, peygamberlik gelmeden önce duyduğu bir düğün bir eğlence sesine katılayım dediğinde nasıl Allah güneşin altında onu uyuttu, uyandığı zaman da o düğün veya o ortam bitmişti. Bir engel çıkardı Allah, onun o haramı dinlemesine, o haramı işitmesine engel olmuş olur. Sana da Allah aynısını yapar. Sonra duyman gereken şeyleri duymaya başlarsın. Yani kulak bir organ olarak kendisine gelen her türlü ses dalgasını alır. Faydalı, faydasız, helal, haram, kulak bunu ayırt edemez. Bunu ayırt edecek olan neresidir? Bunu ayırt edecek olan kalptir. Hangisi faydalı, hangisi faydasız, hangisi meşru, hangisi gayrimeşru? Bunu kalp ayırt eder. İşte Allah senin kulakın olur. Yani Allah senin kalbinde senin kulakına nasihat eden bir vicdan kılar. Senin kulağın kendisine gelen seslerden faydalı olanları sadece alır. Senin elin olur. Elin harama uzanmaz. O el sadece dine hizmet etmek için çalışır. Yazarsan eğer Allah o eli kendi dini için yazdırır. Hizmet edersen Allah o eli kendi dinine hizmet edecek şekilde şekilde yorar. İle ahilihi yani kast edilen şey bu. Ve en önemlisi de sonda zikrettiği. Bir şeye ihtiyacın varsa mesela diyelim ki bir ihtiyacınız var. Bunun olmasını çok istiyorsunuz ve dua ediyorsunuz. Duadan ziyade siz nafilah ibadet yapın. Yani bedeniniz Allah'a dua etsin. Ağzınızdan çok bedeniniz Allah'a dua etsin. Zaten Allah sevdiği ve nafilah ibadetlerle kendisine yaklaşan kulları bir şey istedikleri zaman onların isteklerine icabet edeceğini Allah söz vermiştir. Ya da şerrinden Allah'a sığındığınız bir şey var. Bir türlü alt edemiyorsunuz. Bu bir vesvese olabilir. Şeytanın sürekli verdiği bir vesvese olabilir. Bazen bir arkadaş olabilir. Yani kötü bir arkadaş vardır. Sizi Allah'tan uzaklaştırıyordur, bunun farkındasınızdır. Ama bir türlü ondan olamıyorsunuzdur. Bu bir alışkanlık olabilir. Yani geçmişten getirdiğimiz ve bir türlü terk edemediğimiz. Mesela merak gibi. Yani merak meraklıyızdır. İnsanların gizli konuştuğu şeylere kulak veriyoruzdur. Bizi ilgilendirmeyen şeylere alakadar oluyordur. Biliyoruz yanlış yaptığımızı. Ama bir türlü merakımızın şerrinden emin olamıyoruz. Ne yaparsın? Allah'a sığınırsın. Ama her zaman şu kaideyi unutmayın ablalar. Allah'a sığınırken ve Allah'tan isterken ağzınızdan çok bedeniniz çalışsın. Yani insanların dua konusunda içine düştüğü en büyük yanılgı sürekli iki dudağı kıpırdatarak Allah'tan bir şey istediklerini zannediyorlar. Oysa asıl dua duaul ibadedir. Yani insanın bedeniyle Allah'tan ihtiyacı olan şeyleri Allah'tan istemesidir. Bunun yollarından bir tanesi de bol bol Nafile ibadetleri hayatımızda çoğaltmamızdır. Peki biz nafileleri yaptık diyelim. Allah da bizi sevsin. İnşallah bizi sevdiği kullarından eylesin Rabbim. Allah da bizi sevdi. Peki Allah bizi sevdiği zaman ne oluyor? İşte bu alttaki hadis de Buhari ile Müslim'in Ebu Hurayra'dan rivayet etmiş oldukları hadis de Allah seni sevdiğinde ne olur sorusuna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği cevaptır. Allah bir kulu sevdiğinde sadece onu sevmesiyle edilmez. Onun kainatın içinde bulunan ne kadar sevgisinin değeri olan varlık varsa Allah kulunu onlara da sevdirir. Yani hadiste olduğu gibi Allah önce Cibril'i çağırır. Ben falanı seviyorum ey Cibril sen de onu sever. Cibril onu sever. Sonra Allah Cibril nida eder. Ey sema ehli, ey melekler! Allah falanca adamı seviyor. Siz de onu sevin der. Onlar da o adamı sevmeye başlarlar. Sonra onun için Allah yeryüzünde insanların kalplerine bir sevgi, bir sevgi kılar diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de bunun tam tersi var. Yani kulluk vazifesini yerine getirmeyen, Allah'a verdiği sözleri tutmayan, fark ibadetlere dikkat etmeyen, nafile ibadetlerden sanki kendisine zarar veriyormuş gibi kaçan, insanların hakkına giren, kulların hakkına giden insanlar. Bunlar da Allah onlara boz ediyor. Yani hadisi tersine çevirin bu sefer. Allah kime boz eder? Farz ibadetlere dikkat etmeyen, nafile ibadetlere gelince de nafile ibadetleri önemsemeyen insanlar Allah azze ve celle bunlara boz eder. Bunlara boz ettiği zaman da önce Cebrail'e, sonra meleklere, sonra yeryüzündeki insanların tamamına onlara boz ettirir. Yani Mesela ben size bu konuyla alakalı bir şey söyleyeyim. Allah'a kulluk ederken insanın yolunda insanın en fazla yolunu kesen eşkıya nedir? Riyadır. Yani Allah'a giden yolda bizi en fazla uğraştıran şey riyadır. Niye? Çünkü fıtrat başkaları tarafından beğenilme üzerine yaratılmıştır. Yani yeryüzünde hiçbir insan ben başkaları tarafından takdir edildiğinde veya yapılan, yaptığım bir iş övürdüğünde benim hoşuma gitmiyorum diyorsa yalan söylüyor. Ya kendini tanımıyor ya da yalan söylüyor demektir. Çünkü Allah insanı bu fıtrat üzere yaratmıştır. Hmm. Ve insanın, şeytan bunu bildiği için, insanın en zayıf noktasının bu olduğunu bildiği için, insanın amellerinin çoğunu bu zayıf noktayla heder eder. Yani adamı çalıştırır ama ile çalıştırır. Adam yorulur ama karşılığında, ahiret güvüründe elde edeceği hiçbir şey yoktur. Bundan korunmanın en güzel yolu nedir abdalar? Bundan korunmanın en güzel yolu Allah'ın katında sevgi elde etmektir. Yani sen başkalarının seni sevip takdir etmesini isterken yanlış bir şey yapmıyorsun aslında. İbrahim aleyhisselam gibi tevhid imamı olan bir peygamber bile başkaları tarafından sevilmek ve güzel anılmak istemiştir. وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ Şuara suresinde Allah İbrahim aleyhisselamın duasını anlatırken bize uzun duayı Duanın bir parçası da budur. Başkaları beni güzel ansınlar ya Rabbi. İnsanlar benim hakkımda güzel konuşsunlar demişler İbrahim aleyhisselam. Senin de bir muahhit olarak İbrahim'in çocuklarından biri olarak senin Allah'tan bunu istemende bir beis yoktur. Fakat mühim olan bunu doğru yoldan elde etmektir. Bir bunu yanlış yoldan elde etmek var. Bir de doğru yoldan elde etmek var. Yanlış yoldan nasıl elde edersin? İnsanların kendini sevdirmek için özel bir çaba içerisine girersin. Yanlış yoldan elde etmek budur. Hem sevgi elde edemezsin, hem de yaptığın amellerin hepsi boşa gider. İki türlü de husranlar uğrarsın. Dünyayı da, ahireti de yakarsın. Ama bir de bunun güzel bir yolu vardır. O da nedir? Sürekli nafile ibadetleri hayatında çoğaltıp Allah'ın seni sevmesini sağlamaktır. Allah seni sevdikten sonra kimseye kendini sevdirmeye ihtiyacın yoktur zaten. Sen insanlardan yüz çevirsen bile insanlar gene seni severler. Sen insanlardan katsan bile bir şekilde Allah seni yine o insanlara, o insanlara sevdirir. Riyaker, yanlış yoldan sevgi elde etmeye çalışan insan, iki şekilde de hayatını berbat etmiştir. Hem riyayla Allah'ın bozuna ulaştığı için Allah insanlara ona buğz ettirir. Onun için riyakârların çoğu psikolojik hastadırlar aynı zamanda. Bir türlü insanlar beni anlamıyor derler. Ben o kadar iyilik yapıyorum insanlara ama insanlar benim kıymetimi bilmiyor derler. Sürekli şikayet ederler kronik hasta haline gelirler. Niye? Çünkü rüyayla Allah onlara ettiği için Allah insanları onlara ettirir. Ne kadar iyilik yaparlarsa yapsınlar, Allah insanların onları sevmesine müsaade etmez. E kıyamet geldi diyelim. Allah'ın huzuruna geldiklerinde zaten Allah özel diyecek. Yani ayet yani şirk ben amel e amelen eşrek bi ma'iyyadi Ben şirke hiç ihtiyacı olmayan zenginlerin en zengini olan Allah. Kim bir amel yapmış, o amelinde bana ortak koşmuşsa gitsin, ben onu da terk ediyorum. Onun amelini de terk ediyorum diyecektir Allah. İnsandan yüz çevirecektir. Ama nafilelerle Allah'ın sevgisine eren insan, hem dünyada istese de istemese de insanlar onu sevecektir. Hem de ahirette hiç ummadığı ikramlarla karşılaşacaktır. Mesela buna bir örnek verelim isterseniz. İnsanlardan kaçmasına, kaçmasına rağmen ee Allah'ın sevgisini elde eden insanları Allah Azze ve Celle nasıl insanlara sevdiriyor? Yani bu pazar derslerinde yaptığımız Kehf suresindeki Kehf ashabının kısasını düşün. Bu gençler insanlardan kaçmak için ailelerini terk ettiler. Mağaraya sığındılar ve mağarada yaşadılar. Üç asır daha az veya daha fazla Allah onları uykuda tuttu. Allah onları diriltti insanlara ölümden sonra dirilişin olduğunu gösterdi. Bunlar gene ölmek istediler. Çünkü artık yaşasalar, insanlar tarafından takdis edilecekler. Kutsal kabul edilecekler. Allah azze ve celle bunları öldürdü. Bunlara dair bildiğimiz tek şey iki sayfa olmasına rağmen ama Allah onları unutturmadı. Peygamberine Kur'an olarak indirdi. İnsanlar onları sevdiler, örnek aldılar. 1400 sene geçmiş, dünyanın dört bir tarafında farklı ilim talebeleri, ilim, ilim adamları bu gençlerin kıssalarını insanlara anlatıyorlar. Ve birçok insan diyor, keşke biz de onlar gibi, onlar gibi olabilseydik, diyor. Demek ki kardeşler, biz Allah'ın sevgisini elde ettikten sonra insanlardan kaçsak bile Allah Azze ve Celle gene insanlara bizi bir şekilde sevdirir. Uvaiz, bizim toplumda veysel karani diye bilinen ama gerçek ismi olan şahsı da hatırlayabilirsiniz. Yani Allah Resulü'nün, İmam Müslümanın Allah Resulü'nden zikretti. Düşünün, Uveys Yemen tarafında yaşayan bir adam. Kimseyle bir alakası yok. Peygamberin davetine icabet etmiş. Hasta zaten kendisi. Cilt hastası olduğu için evinden çok fazla dışarıya çıkmıyor. Annesi hasta bir kadın. Ve sadece annesiyle ilgileniyor. Ama Yemen'de o Allah Resulü ashabına diyor ki Karın bölgesinde Yemen'de karın bölgesinde Uveys adında bir adam vardır. Onun bedeninde hastalık vardır. Allah ona şifa vermiştir fakat onun bedeninde bir dirhem kadar o ok hastalıktan eser kalmıştır. O annesine karşı iyi biridir. Sizden biri onu gördüğü zaman ondan mutlaka istiğfar talebinde bulunsun. Ve Ömer radıyallahu anh gibi cennetle müjdelenen bir sahabe bile haç mevsiminde çadır çadır gezip insanlara soruyor. Aranızda bu, bu, bu sıfatlara sahip olan adamı tanıyan var mı? En sonunda bir yıl Ömer radıyallahu anh onu buluyor. Ve Allah için bana istiğfar talebinde bulunuyor. Uveys de e, Ömer radıyallahu anh için istiğfar talebinde bulunuyor. Ve daha sonra Uveys insanlardan kaçmasına rağmen onun haberi haberi bir şekilde yayılıyor. Yani demek ki <gülüyor> Allah azze ve celle insanı severse, insan Allah'ın sevgisini elde edebilirse, eğer demek ki o insan Allah'ın sevgisini elde ettikten sonra insanlardan kaçsa bile, Huveys el-Karmi gibi Allah azze ve celle bir şekilde onu diğer kullarına diğer kullarına sevdirir. Öyleyse Allah'ın sevgisini elde etmenin yolu, doğru yolu nafileleri hayatımızda çoğaltmaktır. Müslüman bir bayan, Müslüman bir kadın bunu bilecek ve Allah'tan bu şekilde Allah azze ve celle'nin sevgisini talep edecek. Evet. İkincisi, bizim kitabımızda olmayan, biz bunu şey yapacağız, biz bunu ekleyeceğiz inşallah. Nafile ibadetler Müslüman bir kadının Allah Azze ve Celle'nin nimetlerine karşı şükür etme yollarından bir tanesidir. Yani e, bizim hayatımızda en önemli olması gereken şey nedir? Ablalar şükürdür. Niye diyeceksiniz bizim hayatımızda şükür çok önemlidir? Çünkü insanı azdırmak için Allah'a söz vermiş olan şeytan, Kur'an-ı Kerim'de insana saldırısını anlatırken, en şiddetli ayet bu konuda Araf suresinden girişinde Şeytanın kısasıdır. Allah'a dedi ki sana kasan olsun ki ben onlara önlerinden gelecek. Onlara arkalarından gelecek. Onlara sarlarından geleceğim, Onlara sollarından geleceğim. Niçin peki bu çaba yani şeytan ordularının müslüman bir insana saldırısında her cihetten saldırmalarının sonucu ne? وَلَا تَجِدُ أَكْسَرَهُمْ شَاكِرِينَ Sen onların birçoğunu şükreden bulamayacaksın dedi. Allah'a. Yani şeytanın en büyük çabası Müslümanı gafil kılmaktır. Allah'a şükretmeyi Müslümanı unutturmaktır. Ve Allah azze ve celle de anlıyoruz ki şeytan bu işte başarıya da ulaşmış. Çünkü Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de diyor ki وَقَلِيلُ مِّنْ اِبَادِيَ şekur Benim kullarımdan çok azı şükreder. Diyor. Yani şeytan bu konuda demek ki başarıyı elde etmiş. Sen Müslüman bir bayan olarak Rabbine şükretmek istiyorsan ona dilinle teşekkür ettiğin gibi amel yaparak da Allah Azze ve Celle'ye teşekkür, teşekkür edebilirsin. Allah yeryüzüne gönderdiği aileler arasında kendilerine en fazla nimet vermiş olduğu aile Davud'un ailesidir. Davud ve Süleyman aleyhisselama Allah daha önce hiçbir peygambere ve daha sonra hiçbir peygambere nasip etmediği bir takım nimetleri onlara nasip etmiştir. Kur'an'dan öğrendiğimiz kadarıyla. Peki Allah en son ne demiştir onlara? اِعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا Ey Davud ailesi Sebe suresinde Ey Davud ailesi Allah'a şükür olsun diye amel yapınız demiştir Allah s.w. Yani bu nimetlerin şükrünü eda etmek istiyorsanız eğer o zaman amel yapacaksınız. İkinci aile kimdir? Nebi olmamalarına rağmen Allah tarafından kendilerine nimet verilen ve Kur'an'da Allah'ın diğer ailelerle beraber zikretmiş olduğu aile kimin ailesidir? İmran ailesidir. Haklarında Allah bir sure de indirmiştir. Ve bunlar peygamber de değildirler. Yani İmran'ın karısı da peygamber değildir. İmran'ın kızı olan Meryem de peygamber değildir. Ama Allah onlar hakkında ayet indirmiş ve onları İbrahim'in, Nuh'un ailesiyle beraber beraber zikretmiştir. Allah bu kadar nimet verdikten sonra Ali İmran suresinde onlardan ne istedi? Bu nimetlerin karşılığında Ya Meryem qunuti li rabbiki Ey Meryem Rabbine qunut içerisinde kulluk et. Ya Meryem qunuti li rabbiki Rabbine qunut içerisinde dua et. Rabbine ruku et. Rabbine secde et. Diye Allah Azze ve Celle Meryem'den gene amel talebinde bulundu. Ve bizim kitabımızda bir hadis var. 38. sayfanın en alt kısmında göreceksiniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayakları şişinceye kadar Allah'a gece namaz kılar. Ayşe annemiz kendisine senin gelmiş geçmiş günahların bağışlandığı halde niye kendine böyle yapıyorsun? Niye ayakların şişinceye kadar namaz kılıyorsun dediğinde o da demişti ki افلا akuna abden شكورا Ben Rabbine şükreden bir kul olmayayım ya Ayşe." demişti. Rabbinin kendisine verdiği nimetlere amel yaparak şükretmişti. İşte nafile ibadetler farzların dışında bizim Allah'a şükürümüzü gösteren eylemlerdendir. Şükür etmek istiyorsak, şükür olmak istiyorsak, bol bol nafile ibadet yapacağız. Evet. Nafile ibadetler üç, üçüncü maddeyi söylüyorum. Niye Müslüman bir kadın nafilelere dikkat eder? Çünkü insanın yüksek mertebelere, Allah katında değerli bir noktaya nafile ibadetler eriştirir. Bundan dolayı Müslüman bir kadın nafile ibadetlere dikkat etmelidir. Yani İsra suresinde Allah Peygamber'e diyor ki وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لك. Gece olduğu zaman nafile olmak üzere Rabbin için gece namazı kılıyor Peygamberimize. Niye peki? Yani bu gece namazını nafile ibadeti yaptığında bunun neticesi ne olacak? حَسَاءَ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا mahmuda". Umudur ki Rabbin seni makam ı mahmud'a eriştirir. makam ı mahmud övülen makam kıyamet gününde Peygamberimizin bütün insanlığa Allah'ın huzurunda şefaat etmesi ve cennetin en güzel yerlerini elde etmesidir. Buna erişmenin yolunu Peygamber'e öğretirken Allah yani yüksek makamlar istiyorsan ey Muhammed ey Habibim nafile ibadet olarak gece Rabbinin huzurunda teheccüde diyor. Demek ki nafile ibadetler Müslüman bir insanın elde edeceği yüksek makamları elde etmesini insana kolaylaştırır. Bir başka madde bu da dördüncü madde olmuş olacak. Sen nafile ibadet yaptıkça Allah'ı ahiret gününü ve uman ve Allah'ı çokça zikrettiğinden emin olan kullardan olursun. Şimdi bunu, bunu biraz açmam lazım anlaşılması için. Biliyorsunuz Ahzab suresinde bir ayet-i kerime var. Ayet-i şunu söylüyor. Diyor ki, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنًا olsun ki, andolsun ki sizin için peygamberde güzel örnek vardır. Diyor Allah Azze ve Lakin ayetin devamında kimin peygamberi kendisine örnek alabileceğine dair üç tane sıfat zikrediyor Allah. Nedir bu sıfatlar? لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَسِرًا Allah'u uman ahiret gününü uman ve Allah'ı çok cazip eden insanlar için." diyor. Yani biz bu ayet-i kerimeden anlıyoruz ki abdalar bu Ahzab suresindeki ayette. Öyle ben her Allah Rasulünü örnek alayım diyen adam, Allah Rasulünü örnek alamaz. Öyle ben her Allah Rasulünü duyan, öğrenen, işte ben bundan sonra Peygamber'e ittiba edeceğim, onu takip edeceğim diyen adam bunu yapamaz. Bunun olabilmesi için, insanda üç tane sıfatın mevcut olması gerekir. Allah'ı ummak, ahiret gününü ummak, ve Allah Azze ve Celle'yi çokça zikretmek. Bu üç sıfatın olduğu adam, Peygamber'i örnek aldı. Peki biz, ya yani şimdi bize sorsak, desek ki, e, sen Allah'ı umuyor musun? Biliyorsunuz nefis yoğurduna ekşi şey demez hiçbir zaman. Allah'ı seviyor musun? Tabii canım. Yani ben zannetmiyorum benim kadar kimse Allah'ı seviyor. Ahiret gününü umuyor musun? Peki öyle bir umudun var mı? Ne diyorsun? Neye bu kadar çalışıyoruz? Neye bu kadar yoruluyoruz? Hepsi ahiret için. Allah'ı çokça zikrediyor musun? Tabii canım. Sürekli zaten Allah'ı konuşuyoruz, Allah'ı anlatıyoruz, Allah'ı okuyoruz. Bunlar hepsi Allah'ı zikretmektir. Öyle olmuyor bu işler. Yani ağız ile söylemek ile insan bir takım hayırları, bir takım güzellikleri elde edemiyor. Ne yapmak lazım? Sallama yapmak lazım. Bu üç sıfatın kendinde olup olmadığını anlamak istiyorsan, Peygamber'i ne kadar örnek aldığına bakacaksın. Çünkü bu sıfatların sende olduğu oranda sen Peygamber'i kendine örnek alabilirsin. Eğer bir insan bakıyorsa ki nafile ibadetlerine çok dikkat ediyor, Allah'a çokça şükretsin, desin demek ki Allah beni bu üç özelliğe muvaffak kılmış ki, ben Peygamberi kendime örnek alabiliyorum. Ama yok eğer nafile ibadetlerde gevşek davranıyorsa, aslında sorunun daha büyük bir sorun olduğunu anlayabilir insan. Sorun, Allah'ı umamama, ahireti ummama ve Allah'ı çokça zikretmemektir. Belki yani aklınıza şu gelebilir, bir insan nafileleri yapmadığında, Sorun yok ki. Yani nafile yapmadı diye Allah kimseye azap etmez ki burası doğru. Bir insan nafile yapmadı diye Allah kimseye azap etmez ama bir insanın nafileleri yapmasına engel olan bu üç tane özellik bir adamda yoksa Allah o adamı azap eder. Yani Allah'ı ummayan, ahiret gününü ummayan ve Allah'ı zikretmeyen gafil Allah'ın zikrinden yüz çeviren gafil insanlara Allah hem dünyada hem de ahirette azap edeceğini söylemiştir. Allah Resulü'nü örnek alamamak, kişinin Allah Resulü'nün yaptıklarını yapamaması çok derin ve çok tehlikeli bir sıkıntıya işaret ediyor, probleme işaret ediyor. Onun için her Müslüman kadının ve her Müslüman erkeğin buna dikkat etmesi, dikkat etmesi gerek. Bir başka madde daha söyleyelim. Müslüman bir kadın niçin nafile ibadetlere dikkat etmeli diye soracak olursak, çünkü nafile ibadetler Müslümanın hayatındaki boşlukları doldurur. Nafile ibadetler, Müslümanın hayatındaki boşlukları doldurur. Peki bu önemli midir? Evet bu önemlidir. Niye önemlidir? Şimdi bakın, 10 saniye bir ara verdin. Bu başlığı söyledikten sonra kasıtlı ara verdin. Önümdeki sıvıdan içtim. O 10 saniye içerisinde ben boş kaldım diyen kimse var mı aranızda? Ben hiçbir şey düşünmedim. Hiçbir şey aklımdan geçmedi. Öyle bomboş yani kendimi şeye aldım, rolantiye aldım, boş bir şekilde durdum diyebilecek kimse var mı? Yok. Niye? Çünkü tabiat boşluk kabul etmez. Sen kendini boş bıraktığın anda seni meşgul eden farklı güçler vardır senin hayatında. Seni hissetmediğin güçler vardır. Ya bu nefistir, senin önceden ona öğrettiğin kötülükleri boş kaldığın anda sana tekrardan fısıldamaya başlar. Ya bu şeytandır, şeytanı ı laindir. sürekli Sürekli sotede bekleyen ve fırsatı bulsam da, e kolum ayağını kaydırsam diyen şeytandır. Ya da zihnis, zihnin seni yanıltmasıdır. Ama bir şekilde bir şeyle meşgul olursun mutlaka. İnsan tabiatı kesinlikle ama kesinlikle boşluk kabul, boşluk kabul etmez. Peygamber insanın hayatındaki boşlukları doldurmak için vardır. Yani sana zikretmeyi öğretiyor, sana iyilik yapmayı öğretiyor, sana namaz kılmayı öğretiyor, sana Kur'an okumayı öğretiyor. Şeytan seni batılla meşgul etmesin diye sünnet senin hayatını nasıl doldurabileceğine dair sana güzel şeyler öğretiyor. Onun için bugün yani şöyle bir insan tipi yoktur kesinlikle ablalar. Yani ben dinleniyorum veya ben boş kalıyorum diyen bir insan tipi kesinlikle yoktur. Uykuda bile insan boş kalmıyor. Yani uyuduğunuz zaman bile zihin çalışıyor, beden çalışıyor, rüya görüyorsunuz, bazen seviniyorsunuz, bazen üzülüyorsunuz. İnsan için uykuda dahil Boş kalma diye bir şey kesinlikle söz konusu söz konusu değildir. E ne yapmak lazım peki? İmam Şafii'nin dediği gibi sen hak ile meşgul olmazsan şeytan seni batıl ile meşgul eder. Şeytanın ve nefsin bizi boş şeylerle meşgul etmemesi için hayatımıza sünnet olan şeyleri dahil etmemiz lazım. Örnek veriyorum. Şimdi buradan çıktınız, gittiniz. E, i̇kindi ezanı okundu. İkindi namazı kılınacak. Aranızdan bir, bir insan tipi düşünelim yani. İkindi namazından önce ezanla Kamet arasında kılabileceği iki rekat bir sünnet var. Abdest aldığından ötürü kılabileceği iki rekat bir sünnet var. Bir de sürekli olmamak kaybıyla ara ara ikindi namazından önce kılabileceği dört rekatlık bir şey var. Dört rekatlık bir sünnet var. Diyelim dedi ki ya ben bunları yapmayacağım. Yani yapmak istemiyor benim canım. Sınıfa geçeyim oturayım. Khamet getirilinceye kadar sonra Etüt salonundan çıkalım. Ben de cemaatle namaza iştirak edelim. Ne yapacak o sırada Etüt salonunda? Ya bir, bir düşünün bakalım. Böylece bekleyen biri. Ya biriyle laklaf edecek. Yani bir arkadaşın alacak gevezelik yapacaklar. Ya geçmişin bitmiş ve bir daha asla geri gelmeyecek yerlerinde gezecek. Ya geleceğin ne olduğu belli olmayacak şeylerini hayal edecek. Ya bir kalemi defteri alacak onunla oyalanacak. Yani namaza 5 dakika kala Kimse ya, ilim tahsil edecek hali yok. Beş dakikada alami olacak hali yok. Ya elinden kalem kağıt alıp kendisini kendisini tanınacak. Farzı kıldı diyelim. Farzı bitirdi. Tesbihat e, veyahut işte orada eğer varsa e, namazdan sonra bir sünnet namazı onu yapmadı da. Gitti gezdi. Mutfağa girdi. Lavaboya girdi. Aşağı indi. Yukarı çıktı. ile girdi. Sonuç eşittir. Boş. Yani ya bir günah işlemiştir. O Sürezes altında amel defterini kirletmiştir. Hiçbir günah yapmamışsa da boş kalmışsa da koca bir boşluk, koca bir boşluk oluşturacak. Aynısını aynı vakitte hiç yorulmadan nafile ibadetleri de nafile ibadetleri de yapabilirdi. Hem gönlü rahatlayacaktı, hem huzura ermiş olacaktı. Hayatında çözemediği sıkıntıları Allah bunun vesilesiyle vesilesiyle çözecekti. Hem de kıyamet gününde amel defterlerinin sayfasını çevirirken işte Efendim 3 Şubat İkindiden sonrasını gördüğü zaman böyle yüzü aydınlanacak, yüzüne bir tebessüm gelecek, oh diyecekti maşallah, maşallah. Amel defterinin sayfalarını bu şekilde çevirecekti. Yani boşta kalsak, hayatımızı doldursak da, hayat bir şekilde geçiyor, bir şekilde ilerliyor. Öyleyse ne yapmak lazım şeytanın? Bu zaman diliminde bizi boş şeylerle uğraştırmasına fırsat vermemek lazım. Elimizden geldiği kadar Allah Resulü'nün örnekliğinde, hayatımızdaki boşlukları doldurmamız doldurmamız lazım. Bir de son bir madde daha söyleyelim. Kaç oldu? Altı mı oldu? Altı. nafile ibadetler, kişinin gün içerisinde işlemiş olduğu günahlarına kefaretir diyelim. Nafil ibadetler, kişinin gün içerisinde işlediği günahlarına kefaretir. Bununla alakalı hatırlarsanız. Faz namazlarla ilgili konuşurken, umumen namazın günahlara kefaret olduğuna dair hadisler söylemiştik, iki tane. O hadisleri burada tekrardan kaydedebilirsiniz, ee, diyebiliriz. Evet. Burada belki şunu söyleyebiliriz, mesela bir günah işlediğinizde, bir Müslüman kadının şahsiyetine yakışmayan bir amel yaptığınızda, bunu amel defterinizden silmek için. E, Tövbe etmekle beraber iki rekat nafile namaz kılabilirsiniz. Çünkü ne demiştik? Hatırlarsanız ayet okumuştuk. Hud suresinden bu masrafın. اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُوْحِبْنَ السَّيَّادِ Muhakkak ki iyilikler kötülükleri götürür demiştik. Hadis aktarmıştık. sahihinden buhari müslimden. Adamın biri yolda bir kadınla bir Müslümanın yapmaması gereken yanlış bir davranışta bulunmuştur. Sonra peygambere gelip ben ne yapmalıyım demişti. Allah Resulü de ona demişti ki susmuştum. Hayetinmişti, innen hasenati gözirle seyyahat e, demişti. Enes'ten hadis nakletmiştik. Yine Bukhari Müslüm'den hatırlarsanız. Adamın biri geldi, bırakın normal bir günahı. Yani birincisi kadın öpmüştü. Bu hat gerektiren bir şey yapmış. Hırsızlık gibi, zina gibi, iftira gibi, insan öldürmek gibi hat gerektiren bir suç işlemiş. Eserptu <gülüyor> hatnen feaqim aleyye kitab Allah. Bir hat gerektiren suç işledim. Allah'ın kitabını tatbik et. Peygamber de sormuştu sen bizimle beraber namaz kılmadın mı? Falan. Evet, evet ey Allah'ın Resulü demiş ki, Allah senin namazın senin günahına kefaret oldu deyip adamı e, göndermiştik Yani kötülük yaptığımızda bunun akabinde iyilik yapmak e, kötülüğü silen unsurlardan bir tanesidir. Sünnet namazla, nafile namazlar da bunun için önemlidir diyelim. Şimdi bunları e, söyledik. Bunları söyledikten sonra şunu söyleyebiliriz altı maddenin dışında. Müslüman bir kadın şunu bilmesi lazım. Kadın genelde evinde bulunduğu için, yani daha ziyade hayatının büyük bir çoğunluğu kapalı bir ortamda geçtiği için kadının vakti daha fazla oluyor. Yani erkeğe nisbetle kadının zamanı, kadının vakti daha fazla oluyor. Onun için Müslüman kadının nafile konusuna bu baktan da dikkat etmesi gerekir. Yani ben zaten çoğunlukla kapalı ortamda iş yapıyorum demesi lazım. Mesela davet yapıldığını düşünün. Yani Müslüman bir kadın sokaklara çıkıp caddelerde davet yapıyor. Yine yapacaksa kapalı bir mekanda insanları toparlayıp o şekilde onlara davet yapıyor. Yani hayatındaki bütün güzellikler ona zaman açma zaman açıyor, zamanını fazlalaştırıyor. Bu baktan da o zaman fazlalığını doldurmak için e, bu olanağı değerlendirmek lazım. Evet. Şimdi bunu anlattıktan sonra sayfa 38'in altından başlayan sayfa 39'un ortasına kadar müellif bize bazı rivayetler vermiş. İki rivayet vermiş. Siz bunun başlığına şöyle yani müminlerin annesi Zeynep diye başlayan yerini kastediyorum. Şöyle bir başlık atabilirsiniz buraya. Nafile ibadetlerde ölçülü olma. Nafile ibadetlerde ölçülü olmak diye buraya başka fata bilirsiniz e, diyelim. Evet. Buradan Zeynep annemizden bir hadis bir rivayet nafredilmiş. Zeynep annemiz mezhitten namaz kılardı. Yorulduğu zaman da bir ip gererdi. Sırf oturmamak veya yere yığılmamak için o ipten tutar. Namazlarını o şekilde kılmaya devam ederdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bu ipi çözün sizden biri dinç hissettiğinde kendini namazını kılsın yorulduğunda veya gevşeklik hali geldiği vakitte otursun yani namaza ara versin dedi aleyhisselatu vesselam. Bu kimler için? Bunlar insanların içerisinde çok az olan insanlar yani umumen insan tabiatı genelde gevşektir umumen insan tabiatı insanların yüzde doksanı belki daha fazlası. Gevşeklikle maaludur. Yani tefrit vardır insanlarda. Bir de ifrat ehli vardır. Az da olsa bir şey yaptıkları zaman suyunu çıkaracak kadar yapan, çok çok fazla yapan, amelin fıkhını bilmedikleri için amel hayatlarında devamlı olmayan insanlar vardır. Bu bölüm onlar için. Yani Allah Resulü onlara dedi ki, Allah'ın sizin sürekli kulluk yapmanıza ihtiyacı yoktur. Allah'ın sizden istediği düzenli bir şekilde Allah'a kulluk yapmaktır. Kendini iyi hissediyorsan, Güçlü hissediyorsan, amelini yap. Yorulduğun yerde bırak yerine bırak yerine otur. Çünkü böyle yaparsan nefis bıkabilir. O amele karşı bir tiksinti duyabilir. Daha sonra o ameli bir daha yapmak istemeyebilir. Bu tip yanlışlara düşmemek için amel bizi çok yorulduğu zaman amele ara vermeyi söylemiştir. Bir de Ayşe annemizde rivayeti var. Sürekli namaz kılan. Khavre e, binti tuvaid adında bir kadın var. E, geceleri de hiç uyumuyor zaten. Bir gün Allah Rasulü'nün eve girdiğinde Ayşe annemizle bu kadının konuştuğunu görünce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızdı. Bu kadına dedi ki aleykum Güç yetirebileceğiniz kadarını yapın. Allah la hatta temellu. Siz yorulup bıkmayıncaya kadar Allah yorulup bıkmaz. Yani ne yapmaya çalışıyorsunuz? Sizden biri amel yapacağı zaman güç yetirebildiği kadarını yapsın. Çünkü Allah'ın en sevmiş olduğu amel az da olsa devamlı olan ameldir dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani aleyhissalatu vesselam nafilelerle ilgili Müslümanlara yol gösterdi. Hem ifrat ehline, hem tefrit ehline. Dedi ki, Allah az ve devamlı olan ameli sever. Bir şeyi çok çok yapıp bıkmanız da iyi değildir. Bir şeyi külliyen terk edip ondan yüz çevirmeniz de iyi değildir. Az olsun, öz olsun, ama devamlı olacak şekilde Allah'a kulluğunuzu yapın dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanları salikin olan annelere bu şekilde teşvik etmiş olduğu diyelim